803 numaralı konu Ebu Zer, Ebu Derda ve İbni Ömer'in ölümden ve Allah'tan korkmaları. Evet Ebu Zer (RA) şöyle buyuruyor: "Allah'a yemin ederim ki eğer benim bildiğimi bilmiş olsaydınız ne hanımlarınıza yaklaşabilir ve ne de yataklarınıza girdiğinizde rahat edebilirdiniz. Yemin ederim ki Allah Teala'nın beni meyveleri yenilen ve kendisi kesilip biçilen bir ağaç olarak yaratmış olmasını çok isterdim." Ebu Derda (RA) şöyle buyurmuştur: "Eğer ölümden sonra Çarşınıza gelecekleri bilmiş olsaydınız tat alarak bir şeyler yiyip içemeyeceğiniz gibi gölgelenmek ve dinlenmek üzere de evlerde bir araya gelemezdiniz, çarşı ve pazarda göğüslerinizi yumruklayarak kendiniz için ağlardınız, Allah'a yemin ederim ki meyveleri yenilip kendisi parçalanan bir ağaç olmayı isterdim. Ebu Derda, R A. şöyle buyurmuştur, bir koç olup da, misafirleri geldiğinde sahibimin beni, bıçağını damarlarım üzerine götürüp getirmek suretiyle kesmesini ve sonra da hep birlikte yemeyeceğim lerini isterdim, Abdullah bin Ömer bir gün bir direği işaretle, şu direğin yerinde olmayı isterdim, buyurmuştur.